Maide Suresi Değerli dinleyenler, Maide Suresi 5. suredir. Medine'de indirilmiştir. Havarilerin İsa Aleyhisselam'dan mucize olarak gökten yemekli bir sofra indirmesini istemeleri söz konusu edildiğinden, Suriye sofra anlamına gelen Maide denilmiştir. Toplam 120 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Henüz canı üstündeyken yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış, süsülmüş, canavar yırtmış olup da ölenler, dikili taşlar üzerinde onlar adına boğazlanan hayvanlar, faloklarıyla kısmet aramanız üzerinize haram edilmiştir. Bütün bunlar yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizden umutlarını kestiler artık onlardan korkmayın benden korkun bugün sizin dininizi kemale erdirdim üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum kim son derece açlık halinde çaresiz kalırsa günaha meyil maksada olmaksızın haram olan etlerden yiyebilir çünkü Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir Değerli dinleyenler burada ölüden kasıt ölü hayvan etidir normal İslami kesim yapılmaksızın hastalık veya başka sebeple ölmüş bulunan hayvandır kandan kasıt akıtılmış kandır dalak ciğer ve İslami kesim yapıldıktan sonra etin içinde kalan kan helaldir cahiliye devrinde akmış bulunan kanı pişirip yerlerdi Allah'tan başkası adına boğazlanandan kasıt, üzerine Allah'tan başkasının adını anarak yapılan kesimdir. Cahiliye devrinde kurban keserlerken putlarının adını anarlardı. Canı çıkmadan yetişip, üzerine Allah'ın adını anarak kesilmiş olanlar müstesna olmak üzere, boğulmuş, bir cisimle vurulmuş ki cahiliyede Araplar koyunu odunla vurup öldürürlerdi, bir yerden yuvarlanarak veya bir kuyuya bir çukura düşüp ölmüş, Süsülmüş yani başka hayvan tarafından boynuzlanmış veya canavar yani yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanmış hayvanların eti eğer ölmüşlerse haramdır. Bunlardan canı çıkmadan yetişip besmele çekilerek kesilenler helaldir. Dikili taşlardan kasıt cahiliye devrinde putlara sunulan kurbanların kesildiği Kabe etrafında bulunan taşlardır. Fal okları ise Kabe çevresinde parayla çektirilen yedi fal okudur. Dinimizce falın her çeşidi haramdır.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 o vakit tertemiz bir toprakla teyemmüm edin, binaenaleyh ondan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah sizin üzerinize bir güçlük yapmayı dilemez. Fakat iyice temizlenmenizi ve üstünüzdeki nimetinin tamamlanmasını diler. Ta ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve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 ve çok büyük bir mükafat vardır Küfür edip ayetlerimizi yalanlayanlar onlar da alevli ateşin hem rühemdemidirler ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün hani bir güruh size ellerini uzatmayı kurmuştu da o bunların ellerini sizden itip çekmişti Allah'tan korkun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 Biz de aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlığı ve kini yapıştırdık. Allah onların neler yapacaklarını ileride kendilerine haber verecektir. Ey ehli kitap! Size kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu meydana vuran, birçoğundan da geçi veren peygamberimiz gelmiştir. Size Allah'tan hakiki bir nur ve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 Yahudilerle Hristiyanlar şöyle dediler Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz De ki Öyle de Niçin Allah sizi günahlarınız yüzünden azaplandırıyor Bilakis Siz O'nun yarattığından bir beşersiniz O kimi dilerse bağışlar Kimi dilerse azaba uğratır Göklerin Yerin Yerin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 İşte size rahmet müjdecisi de, azap habercisi de geldi artık. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Değerli dinleyenler, Bu ayette geçen peygamberlerin arasının kesildiği dönemden kasıt, fetret devresidir. Fetret, iki peygamber arasında geçen zaman içinde, peygambersiz geçen devre anlamındadır. İsa aleyhisselamla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında, yaklaşık 6 asırlık bir fetret dönemi vardır. Geçen bu süre içerisinde bütün semavi dinler yörüngelerinden saptırılmış ilahi hükümlerin çoğu unutulmuş hatta İncil'de 8-10 kadar ahlaki kuraldan başka hiçbir şey kalmamıştı. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Bir zaman Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim Allah'ın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 ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin. Yazıklar olsun bana dedi. Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o pişmanlığa düşenlerden olmuştu. Bundan dolayıdır ki oğullarına şu hakikati hükmettik. Kim bir canı bir can mukabilinde veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmayarak öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur. Ant olsun ki peygamberlerimiz onlara beyineler getirmişti. Sonra hakikaten yine içlerinden birçoğudur ki bunların arkasından yeryüzünde muhakkak haddi aşanlardır. Allah'a ve Resulüne harbaçanların yeryüzünde fesatçılığa koşanların cezası, ancak öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut elleriyle ayaklarının çaprazvari kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara, Pek büyük bir azap da vardır. Şu kadar ki siz kendileri üzerine kadir olmazdan, Kendilerini ele geçirmezden evvel, Tövbe edenler müstesnadırlar. Bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, Çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, Ona vesile arayın ve onun yolunda savaşın.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 Halbuki onlar bundan çıkıcılar değildir. Onlar için kendilerini tutup durduracak salı vermeyecek bir azap vardır. Erkek hırsızla kadın hırsızın o irtikab ettiklerine bir karşılık ve ceza ve Allah'tan insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesin. Allah mutlak galiptir. Yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat kim yaptığı o haksız hareketinden sonra tövbe eder, kendisini düzeltirse, şüphesiz ki Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Hakikatte göklerin ve yerin mülkü Allah'ın olduğunu bilmedin mi? O, Kimi dilerse azaba çeker, kimi dilerse bağışlar. Allah her şeye hakkı ile kadirdir. Ey Peygamber, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenlerle Yahudilerden o küfr içinde koşuşanlar seni mahzun etmesin. Onlar durmadan yalan dinleyen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 Alimler, fakihler de Allah'ın o kitabını hıfza memur oldukları için yine hükümlerini onunla verirlerdi. Hepsi de onun üzerinde şahittiler. O halde siz insanlardan korkmayın, benden korkun, benim ayetlerimi az bir bahaya satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir.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 ona karşı bir şahit olmak üzere gönderdik o halde aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet sana gelen hakikatten dönüp de onların heva ve heveslerine uyma sizden her biriniz için bir şeriat bir yol tayin ettik eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı fakat o Size verdiğinde sizi imtihan etmek içindir. Öyleyse hepiniz hayırlı işlerde birbirinizle yarış edin. Zaten topunuzun en son dönüp gelişi Allah'adır. Artık O hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiği veçile hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni sapıtacaklar diye kaçın onlardan. Eğer onlar yüz çevirirlerse bil ki Allah günahlarının biri sebebiyle bile kendilerini mutlaka musibete uğratmak istiyordur. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki Allah'ın emrinden dışarı çıkanlardır. Onlar hala cahillik devrinin o kötü hükmünü marıyorlar. Şüphesiz bir kanaate sahip olacak bir kavim indinde... ...hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Ey iman edenler! Yahudileri de, Hristiyanları da... ...kendinize yar edinmeyin. Onlar ancak birbirinin yaranıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse... ...o da onlardandır. Şüphesiz Allah... O zalimler güruhuna muvaffakiyet vermez. İşte kalplerinde bir maraz bulunan kimselerin felaketin bize dönüp çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında koşuştuklarını görüyorsun. Belki Allah fetih veya kendi katından bir emir getirecek de onlar yüreklerinde gizledikleri şeye karşı pişman kimseler olacaklardır. İman edenler de diyecekler ki herhalde sizinle beraber olduklarına dair zaman zaman yeminlerini tevkide çalışarak Allah'a ant içenler bunlar mı? Onların bütün yaptıkları boşuna gitmiş. Bu suretle onlar en büyük zarara uğrayanlar olmuşlardır. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah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 Allah'ın yardımcılarının tak kendileridir.